528. konu, Hazreti Peygamberin Allah yolunda tozdan korunmayı doğru bulmayışı, bir gün Hazreti Peygamber Kureyş'ten bir gencin yolun dışında yürüdüğünü görerek, bu zat, falan adam değil midir, diye sordu, ona, evet, odur, dediler, Hazreti Peygamber, onu bana çağırınız, dedi, o Resulullah'a geldi, Resulullah, niçin yoldan uzakta yürüyorsun, dedi, o genç cevap olarak, tozdan hoşlanmıyorum, dedi, Hazreti Peygamber, sakın yoldan uzaklaşma, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, bu toz cennetin kokularındandır, dedi.